2001 numaralı konu Kisra'nın kılıcı, kemeri ve zinet eşyaları getirildiğinde Hazreti Ömer'in bunları gönderen kişiler kesinlikle güvenilir kimselerdir buyurması. Evet, Kisra'nın kılıcı, kemeri ve zinet eşyaları kendisine getirildiğinde Hazreti Ömer şunları söyledi: "Böyle kıymetli şeylere dahi tenezzül edip dokunmadan İslam hazinesine gönderen kişiler kesinlikle güvenilir kişilerdir." Bunun üzerine Hazreti Ali de şöyle dedi: "Sen iffetli ve namuslu olduğundan dolayı idaren altında akiler de iffetli ve namuslu olmuşlardır